Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat, haydın Evet bugün bu özel ordu konusuna biraz değinelim demişti. Galiba Başbakan'ın ilk konuşma, bir konuşmalarından birinde ortaya çıktı. İşte paralı mı, sınıra birlik mi nedir? Bunun üzerinde bir parça bu yaz sıcağında konuşulacak konu bilmiyorum ama. Gerçi oradan başlayabiliriz ama Başbakan'ın dünkü grup konuşması da önemli, ilginç. Hı hı. Ama birbiriyle bağlantılı. konuşmamızın evet. akışı içinde zaten buluşur bu iki konu diye düşünüyorum. Şimdi bu özel ordu meselesinin ayrıntıları tabii pek belli değil. Gerçi 15 gündür ben de düzgün takip edemedim. ya yani onu bazı ayrıntıları kaçırmış olabilirim. Fakat bu böyle bir düşünce, böyle bir projenin arkasında yatan zihniyetin veya böyle bir projeyle bağlantılı beklentilerin çok sorumlu olduğunu düşünüyorum Kürt meselesinde Kürt meselesinin artık ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmemiz gereken PKK meselesinde sürekli bir güvenlik konseptiyle hareket etme baskısını veya alışkanlığını yansıtıyor bu özel ordu meselesi yani sanki PKK'nın varlığı işte çok daha etkili silahlı veya güvenlik önlemleriyle e, sona erilebilir gibi bir varsayımı içeriyor. E zaten Kürt sorununda bu güvenlik eksenli her bakış PKK'yı da daha fazla merkeze sorunun merkezine çek, çekiyor. ...ve iç içe geçişi... ...daha fazla arttırıyor. Bence esas buradan bakmak... ...gerekiyor ki... E, ...Türkiye Şişi, pardon... ...Bahçeli'nin e, dünkü... ...grup konuşmasında... ...bir sözü var. E, şeyden memnunuz dedi. E, siyasal çözümden... ...güvenlik... E, ...eksenine gelinmiş olmasından... ...memnunuz dedi. Yani hükümetin de aslında bu güvenlikçi bakışa geldiğini ve bunu takdir ettiğini söyledi. Şimdi hükümetin bu projeyi ortaya atması da bana göre e, açılımda belli bir noktadan sonra ortaya çıkan o güvenlikçi kırılma e, belirleyici oldu. Bu bir zihniyetin, soruna bakışın, Peki bu bir değişikliğe de işaret ediyor olabilir mi? Yani şey var aklımda bunu sorarken kuvvet yoluyla çözülemiyorsa bunun çözümü daha da fazla kuvvet kullanmak diyen zaman zaman İsrail'in dış politikasına, Filistin politikasına filan da ilişkin olarak söylenen bir söz var. Onun gibi bir şey de olabilir mi bu? O zaten başka bir yol bırakmıyor böyle bir bakış. Kürt sorununda sadece silahla çözülür, PKK sadece silahla tasfiye edilir şeklindeki bakış her başarısızlıktan veya her etkisiz hamleden sonra daha fazla silahı gerektirecek, daha fazla güvenlik düzenlemesini gündeme getirecek. Ama gözük. Türkiye örneğinde zaten hani atom bombası ya da tüm bölgenin toptan boşaltılması falan dışında daha fazla diyebileceğimiz pek bir şey kalmadı bu geçen 30 sene içinde. E esas mesele de o ya. Evet. Yani bugün esas yani çok haklısın abi. hani e, ne kaldı diye defalarca e, soruyoruz işte ne kaldı ne yapabilirsiniz diye soruyoruz. Şimdi sınıra profesyonel ordu e, dikmenin amacı e, anlamı sonuçları ne olacak? Ee, şöyle düşünebiliriz aslında AKP'nin bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ayrı bir mesele. Ben bunun altında bir sıkışma e, hali de görüyorum AKP açısından. Ee, özellikle e, bu açılım başladıktan sonra e, topluma bilhassa da Türk tarafına ortalama Türk insanına yani bu Türk kelimesini hep tırnak içinde kullandığımı Vurgularım ya bu kadar kesin ve saf bir ayrım yapmayı her zaman yanlış bulurum ama açıklama bakımından bu böyle gerekiyor, e, gerekebiliyor bazen. Şimdi onlara bir vaatte bulunması gerekiyordu. Bunun açık veya örtülü olması fark etmez. Bu vaatte çocuklarınız artık askerde ölmeyecekler. Çocuklarınızın e, ölüm haberini bekleyerek geçirmeyeceksiniz. Ölüm haberlerinden duyduğu kaygıyla, korkuyla beklemeyeceksiniz şeklinde bir mesaj olmalıydı bu. Oysa bunun da gerçekleşebilmesinin görünür makul yolu PKK'yı çeşitli yollarla silahsızlandırıp siyasete katacak bir projeydi. Böyle olabilirdi. Şimdi bunu gerçekleştiremedi hükümet. Ha buradan sonra işte korkuyu ya büyüttü ya artık kendi çapının üstünde bir işe giriştiği gibi bir ...havaya bir sanıya kapıldı bilemiyoruz ama... ...korktu, ürktü, ürperdi, çekildi. Evet. E şimdi peki bu, bu, bu vaadini... ...hani açılım bitmedi de diyor ya... ...biz açılımı sürdürüyoruz diyor ya... ...Başbakan da İçişleri Bakanı da... E ...bu vaatlerini neyle gerçekleştirecekler? Şimdi de efendim biz oraya profesyonel insanları göndereceğiz. Yani senin çocuğun işte hani... Ee, bu gönül normal askerlik zorunlu askerlik yoluyla oraya almanlar gitmeyecek senin çocuğunun orada ölmesini önleyeceğiz oraya işte profesyonelleri dikeceğiz onlar daha e, etkili çalışacakları gibi onlar bu işi para ile yapacaklar zaten ya yani işleri bu olacak ama zaten yine bu son 30 senin getirdiği bir diğer şeyse ağır bir işsizlik yoksulluk yoksullaşma süreci olduğu için hani e... Üç kuruş para veriyor olmak ölümle eşdeğer hale gelince bu da bir başka vicdani sıkıntı yaratmayacak mı birkaç ay sonra birkaç yıl sonra? Bütün bunların şu an bile konuşulması bizler açısından büyük bir vicdani Hı -hı. sıkıntı. Ama e, Türkiye'de hani bu vicdani sıkıntıyı ortak bir itiraz vicdanı haline dönüştürebildiğimizi söyleyemeyiz. Zaten bu noktada bulunmamızın nedenlerinden biri de bu. Yani evet. e, mesela bu uzman çavuşluk meselesi çıktığında da benzer şeyler söylendi. E, bu, e, bu e, özel koruculuk meselesinde de işte benzer şeyler gündeme geldi. Şimdi de burada e, hem ekonomik yanını çok doğru işaret ettiği nokta ya yani bu işsizlik ortamında milliyetçi duyguları da körükleyerek e, pekala oraya çok sayıda profesyonel insan bulunabilir. Ben böyle bir e, ordu kurulursa ya da böyle bir ekip kurulursa e, sorunun çok daha karmaşık hale gelmesinden ve e, şiddetin çok daha derinlere işlemesinden büyük kaygı buluyorum. E, çünkü bu anlamda kurulan her özel birim hem Türkiye'de hem dünyada büyük sorun yarattı. Kendisi sorun oldu. Hemen aklımıza koruculuk gelecektir değil mi? Evet. Yani korucuların bugün tasfiye edilmesinin ne kadar zor hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda şu 30 yılda koruculuğun ya da 20 yılda her neyse koruculuğun nasıl büyük bir yara, nasıl büyük bir suç kaynağı, bırakalım suç kaynağı olmasını, köy evet, katliamı gibi nasıl derin sarsıntılara, travmalara yol açabilen bir e, yapı olduğunu görelim. Yani aynı şeyi e, özel timler içinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani belli bir noktaya, belli bir hedefe kilitlenmiş özel askeri veya polisiye birim oluşturduğunuz anda bunun üreteceği sonuçlarla da yüzleşmeye hazır olmanız gerekiyor. E, mesela Latin Amerika'da bu tür orduların, daha doğrusu bu tür birimlerin ee, özellikle çatışmaların bittiği ülkelerde yani belli bir barışın sağlandığı ülkelerde o barışa nasıl büyük bir tehlikeli oluşturduklarını da biliyoruz. Evet. O birisler sonuçta ya mafya e, örgütlerinin temelini oluşturdular ya da kendileri mafyalaştırdılar. Ölüm mangaları diye adlandırılan pek çok Latin Amerika ve başka ülkelerde de. Evet evet. evet. evet. Ya evet. O nedenle ben Hükümetin böyle bir projeye gerçekten girişip girişmeyeceği konusunda, yani bütün bunları dikkate almayacağı konusunda emin değilim henüz. Yani Bunların farkına varmayacaklarını sanmıyorum. En azından hükümet çevrelerinde bu sıkıntıların farkında olan insanlar bulunduğu umudumu koruyorum hala. Ya peki bunu şeyi sormak istiyorum bu noktada da. Evet. İki şey daha doğrusu evet. bir tanesi bu bitmedi diyorlar açılım hala ama son belki de dün biz iki kelimeyle konuştuk de onu yani bu son inenlerin de dönmeye başlamasıyla beraber 34 kişinin artık bu açılımın bitmiş olduğu söylenebilir gibi geliyordu pek bir manası kalmadı. <gülüyor> Öbür yandan da işte bu nasıl birdenbire böyle bir şeye başbakan ve yakın çevresinden dönüş oldu? Bunu da insan merak etmiyor diye böyle bir şey daha önce konuşulmuyordu bu. Militer çözüme böyle bir ani yaklaşma dönüş nasıl oldu diye. Şimdi ben e, bunu daha önceki programlarımızda ne kadar konuştuk hatırlamıyorum ama özellikle Mahmur'dan sonra daha doğrusu Habur'daki girişler üzerinden evet. yaratılan büyük e, milliyetçi öfke balonu diyeceğim ona yani bir, e, bunun sergilenmesiyle ortaya çıkarılan o büyük tepki havası hükümeti korkuttuğu hükümet e, bu işte bu işte PKK ile pazarlığa oturuyor e, görüntüsüne. E, Görüntüsüne düşmekten büyük korku duydu. Ee, sanırım burada e, oy kaygıları belirleyici oldu. Çünkü o dönemde e, izleyebildiğimiz hatta çeşitli e, toplantılarda temas edebildiğimiz hükümete yakın insanlarda e, bu itiraf açıkça dile geliyordu. Onu gördük yani. Ha buradan sonra bu her hafta galiba e, uzman kendi uzman kuruluşlarına. E, kamuoyu yoklaması yaptırıyorlar anket yaptırıyorlar hmm. e, oyların hızla düştüğü e, sonucuna varıldı ve biz devam edersek bu işin altında kalırız gibi bir sonuca e, ulaştı bazı ekipler buna e, AKP çevresindeki hükümete yakın bazı e, ekipler bazı gruplar Şimdi buna bir de tabi eee Özellikle e, güvenlik e, bürokrasisi içindeki bir grubun e, eğer çeşitli polisiye tedbirleri ve yargıyı devreye sokarsak e, BDP'yi etkisizleştiririz, PKK'nın sivil kanadını zayıflatırız özellikle KCK'yı bastırmak yoluyla. Oradan sonra da biz e, oylarla ve e, özellikle hegemonya kurarak, söylem hegemonyası kurarak e, bu işin Temsilcisi haline geliriz. Türklerin sözcüsü haline geliriz. Böyle bir bana göre çok çok yanlış, çok dar bakışlı, bütünüyle gerçeklere yabancı bir hesap payı yola çıkıldı. Tekrar söylüyorum bir kere bu konsepte girdiniz mi, bunun kaygan zemin olması dolayısıyla öyle kolay durulacak bir yer olmadığını düşünüyorum. Bütün tecrübelere baktığımızda. Demek istediğim şu güvenlik politikası eksenine girdiğiniz anda öyle hızla ilerliyorsunuz ki e, güvenlik zihniyetinde güvenlik projelerinde siz bile nereye geldiğinizi fark etmiyorsunuz. PKK'yı bitirmenin tek yolunun askeri yöntem olduğu fikrindeyseniz önce işte operasyonlar ama o yetmiyor. Mesela MHP'nin baskısıyla sınır dışı operasyon. Yani önce buradaki dağlara bombalar sonra işte Kuzey Irak'a sınır dışı operasyon yine hatırlayalım. Yani milliyetçi çevrelerin ve ana akım basının bir zamanlar gidelim Barzani'yi alalım gelelim asalım falan çağrıları vardı. Yani bu zihniyet bir süre sonra kontrolden bile çıkabiliyor. Ve hiç ummadığınız bir noktaya gelebiliyor. O nedenle ben şimdi bir kere bu yola girildi mi ondan sonra fren tutmanın çok zor olduğunu hatta bu yola girenlerin kendilerinin bile kat ettikleri hızın farkında olmadıklarını düşünüyorum. Hani böyle çok hızlı gittiğimiz zaman dışarıdaki e, görüntü bize hangi hızlı olduğumuz konusunda bir fikir vermez. Daha doğrusu bir yanılsama yaratır. Biz sanki hala açılım yapıyoruz gibi düşünüyoruz ya da hükümet böyle düşünüyor ama Özel Ordu e, projesi dolayısıyla geldiği nokta güvenlik asayiş zihniyetinde ne kadar hızla yürüdüğünü gösteriyor ve ne kadar tehlikeli yürüdüğünü gösteriyor. Evet. E tabi bir de buna şunu da eklememiz gerekebilir. Ee, Başbakanın e, dilini de yansıyor bu. Kürt ile ilgili PKK'yı içine alan herhangi bir konu ortaya çıktığında bütün vicdan ölçülerini, bütün evrensel ilkeleri, hatta bütün dini gerekleri bile unutabiliyor. Şimdi bu PKK'lı militanların cenazelerine cesetlerine yapılan işkenceler dolayısıyla ortaya çıkan bir tartışma var. Yani bunun, bunun üzerine Başbakan'ın kelime konuşmaması çok doğru olabilirdi veya çıkıp çok üzgün olduğunu söylemeliydi. Ne yaptı? Efendim bu, bunlar olabilir gibi bunu gündeme getirenlere savaştı. E ben tekrar edeyim. Yani güvenlik politikası zihniyetine girdiğiniz anda e, dilinizin de nereye varacağını kestiremiyorsunuz. Veya onun da freni ortadan kalkabiliyor ki bu cesetlere yapılan işkence konusu ve Başbakan'ın bu konudaki sözleri bana göre bunun çarpıcı bir örneğidir. Evet ve bu yani çok uç bir noktaya da girmiş oldu böylece Başbakan hakikaten. Hiç şimdiye kadar bu tarz bir şeyi yaklaşım pek rastlamamıştım ben. yani e, şu, Dünkü grup konuşmasını düşünelim. Yani Türkiye tarihinde önemli bir ...konuşma olarak görüyorum... ...doğru... ...12 Eylül ile ilgili... ...bugüne kadar resmi düzlemlerde... ...Başbakanlık düzeyinde... dile getirilmeyen şeyleri... ...mecliste söyledi... ...çok içten söylediği görülüyor... ...yani ben... E, ...Başbakanın o ağlamasının işte... ...oyun olduğu gibi... ...hani Kılıçdaroğlu yorumuna da katılmıyorum... ...fakat ben bu konuşmadan çok etkilendiğimi söyleyemem... ...çünkü... E, ...bu savrulmalar için de... Ee, i̇kisinin aynı kişi de var olabilmesi ihtimali beni artık biraz e, biraz yüklüyor hatta yani bir yanda e, işte cesetlere işkenceye e, onu dile getirenlere kızacaksın buna herhangi bir şey söylemeyeceksiniz İşkenceye dair bir sözünüz olmayacak ama bunu dile getirenlere kızacaksınız ve neredeyse normalleştireceksiniz bu uygulamayı. Olabilir bir şey değil bana göre ama yapıyor başbakan. Ardından çıkıp işte 12 ayet sonrası idam edilenlerle ilgili çok çarpıcı, çok duygusal bir konuşma yapabiliyor. Bu ikisinin aynı dile, bu ikisinin aynı vicdana sığabilmesinde bir sorun var. Hükümetin kendisinin sadece söylem üzerinden bir etki yaratarak bir noktaya varabileceği hesapları açılımda da vardır. Özellikle hani grup toplantısı vardı yine başbakanın Ahmedi Hanilerden söz ettiği işte evet. hani kardeşlikten falan bunlar güzel ama Türkiye sadece psikolojik eşiği aşma gibi bir sorunla karşı karşıya değil artık. Eğer derdimiz tek meselemiz psikolojik eşiği aşmak olsaydı bu konuşmaların çok büyük etkisi olurdu. İntekim oldu ama bu noktadan sonra bana göre artık olamıyor. Yani bir yanda sürekli yani savaşı, şiddeti canlı tutacak politikalara yanaşıyorsunuz. Onları öne çıkarıyorsunuz. Öbür yandan da vahşet zulüm politikalarının sonuçlarını mahkum ediyorsunuz. Ya Bu ikisinin bir arada yürümesi bana göre çok zor. Evet çok önemli bir nokta. Bir belki de dün de konuşmuştuk bunu buraya bugün tartışalım hı hı. derken yani profesyonel orduya geçiş konusundaki bir takım haklı denebilecek çok önemli bütün dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğü gibi bir demokrasilerde uygulamaya geçişle bu özel ordunun karışması gibi de bir bir başka sakınca daha doğuyor galiba. Evet halde. doğru onu da dün konuşmuştuk hatırlatman çok iyi oldu. Şimdi ordunun tamamen profesyonelleşmesiyle burada şimdi gündeme gelen proje aynı şey görünmüyor. Yani Türkiye'de profesyonel orduya geçiş diye bir proje mevcut görünmüyor. Profesyonel orduya tamamen geçiş demek zorunlu askerliğin tamamen ortadan kalkması demektir. Bu olabilir. Yani hatta artık bugünkü şartlarda e, gönüllü askerliğin, e, daha doğrusu zorunlu askerliğin, pardon, e, devam etmesinin e, neredeyse mantığının kalmadığını, şartlarının kalmadığını bile söyleyebiliriz. Aslında önemli, uzun bir mesele. Yani zorunlu askerlik nereden çıktı, ne gibi sonuçları var diye bir başlığı belki bir gün konuşuruz. Ama bugün... E, Dünyada bu zorunlu askerlik uygulamasının belli bölgelerde özellikle çok hızla ortadan kalktığını veya azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi eğer gündeme gelen proje bu olsaydı anlaşılır bir şeydi. Çünkü Türkiye'de askerlik resmi ideolojiyi zihinlere zerk etmenin o gencecik insanları şiddetle küfürle terbiye etmenin en etkili yollarından biri olarak kullanılmıştır. E bunun ortadan kalkması bana göre toplumda büyük bir rahatlama da yaratacaktır ama anlaşılan genelkurmayın gündeminde böyle bir şey söz konusu bile değil. Evet, zaten genelkurmay başkanı da terör bitene kadar böyle bir şeyin bitirilene kadar böyle bir şeyin evet. düşünülemeyeceğini de son konuşmalarından birinde söylemişti. Yani. Hatta şey bile yani bu, bu hani bedelli askerliği bile evet. kabul etmezken evet. e, o değil dolayısıyla burada gene sonuçta hükümetin kafasında olan şeyi bu ayrımın altını çizerek tekrar söyleyelim sadece Güney Doğuya sadece Kürt sorunuyla ilişkili olarak ve sadece PKK ile mücadele bağlamında tırnak içinde bir özel yeni bir özel birim yani ileride bize çok daha büyük belalar ...ile geri dönecek bir özel proje var... ...görünüyor... E, ...kafadaki proje bu... ...ama bunun hayata geçirilmesi... ...konusunu biraz daha bekleyip... ...görmek gerekiyor... ...ben biraz belki de hükümetin biraz önce söylediğim... ...o açılım bitmedi... ...sözünün altını doldurmak için seçimlere kadar... ...kullanacağı... E, ...oyalama araçlarından biri olarak görüyorum... ...inşallah öyle... ...yani gir. öyle olduğunu en azından hmm. umuyorum... <gülüyor> Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Günaydınlar olsun tekrar. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.